Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bütün dünyada yaşayan Müslümanlar olarak etrafımızı kuşatan başımızdan aşağı çekiç gibi vuruyor zannettiğimiz belki binlerce sorunumuz var. Bunlar Allah'ın kaderidir, zamanımızdır, mecburuz gibi gerekçelere dayanarak varlıklarına mecburen katlandığımız olaylar olabilir. Ama ortada bir gerçek var. Bu olayların bir bölümü Müslümanlar olarak bizim de gaflet ve olayları değerlendirememe, dostu, düşmanı, ayıramama gibi hatalarımızdan da kaynaklanıyor. Kaçı bizim hatalarımızdan kaçı da doğal bir süreç olarak işliyor, böyle bir tespit yapamayız. Ama bir gerçek var. Biz bugünkü dünya olaylarında masum değiliz. Özellikle de böyle mikrofonun karşısına geçip rahlenin önüne oturup, insanlara din öğreten, din önderi konumundaki büyüklerin, özellikle onların, bu konuda masum, suçsuz olduklarını iddia edemeyiz. Kendileri de iddia edemezler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, dünyaya gönderilmesi bir kıyamet alametidir. Dolayısıyla kıyamet fitili o gün tutuşmuştur. O bi'set yani sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günden itibaren kıyamet devam ediyor zaten. Ama en azından Müslümanlar olarak biz bari sıfır hata ile ya da en asgari hata ile bu olaylarla karşılaşıyor olabilirdik. Ne yazık ki böyle değil. Bugün ümmeti Muhammed'in önderi durumunda olan din kisveli insanları, şeyh efendiler, manevi önderler, alimler, Müslümanların yazarları, çizerleri, özellikle bu üç kitleyi, yani manevi tarafımızı temsil edenler, ilmi tarafımızı temsil edenler, aydın kesim diye genelde adlandırılan, yani Müslümanların olaylara yorum getiren kafası durumundaki kimseler. Bu üç kadronun, e, bugün burada öyle değil mi kardeşim? Hoca efendi öyle değil mi? Şeyh efendi öyle değil mi? Diyeceğimiz bir, İç muhasebe yapmasına sebep olacak ayetler ve hadisi şerifler okumak istiyorum. Bu asla ve kat'a dış düşmanlarımızın bir sakıncası olmadığı ya da onlar normal olduğu anlamına gelmiyor. Bari biz kendimizi bu işten temizleyelim. Bari elimizden geleni yapmış olalım feryadından geliyor. Siyaset dünyasını da bu denklemin dışında tutuyorum. Hususiyle altını çizerek siyaset dünyasını bunun dışında tutuyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekaletini yani dininin yürütülmesi emanetini ulemaya bırakmıştır. Alimler dinimizin işleyişinden sorumludurlar. Bizde siyasette alimin kontrolündedir. Alimin irşadı altındadır. Hani bunu hep örneklendiririz ya Edip Ali ile ondan sonra da İstanbul'a girerken Akşemseddin hani örneklendiriyoruz ya bu böyle kabul edilir. Bir ikincisi de yani biz ayet hadisleri sanki siyasetin bütün tonlarıyla en üstten en aşağıya kadar siyasetin ehli olanların karşısında giymiş gibi anlaşılmasından da çekindiğimiz için sanki ayetler hadisler onları kınamak için bulunuyormuş gibi anlaşılmasından önce ümmetin din yükünü taşıması gereken alimler şeyhler ümmetin kafa adamları oturup bir kere muhasebe etsinler diye düşüneceğiz sonra da bu parçalanma bu dağılma, savrulmanın nedeni üz içinde, şu kadar payı da benim var mıdır diye, ister düşünürüz, ister düşünmeyiz. Herkes Allah'ın huzuruna çıktığında yaptıkları, yapması mümkünken yapmadıkları üzerinden hesap verecek nasıl olsa. Öyle değil mi demek için. Okuyacağımız ayetler var, hadisler var. Birincisi Ali İmran suresinin 103. ayeti. Bin kere dinlemiş olabiliriz bunu pek çok yerde. allah Teala çok açık bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla bölünmeyin buyuruyor. Allah'ın ipi Kur'an mıdır? Siz misiniz Hoca Efendi? Sizin dışınızdakilere giden bir Müslüman... Verev ki B türünden C türünden bir iş yapmış olsa bile bu Müslüman değildir. Kafirdir demediğin sürece senin etrafında toplanılmaması suç mudur? Allah bu hocanın etrafında mı toplanın diyor? Bu yazarın etrafında mı toplanın diyor? "Vatsimu bi hablillah" Allah'ın ipine sımsıkı sarılın mı diyor? Kur'an'dan başka hangi kitap ümmeti toplayabilir? Kur'an'dan başka hangi kitaba yapışmayan, sarılmayan, suçlu sayılabilir? Eksik sayılabilir? Bir alemin, bir şeyhin öbür alimden, öbür şeyhten üstünlüğüne nasıl bir belge bulunabilir? Bu bir. Hacı suresinin 78. ayeti. Va tesemu billah Allah'a sarılın. Huve Sizin sahibiniz Allah'tır. Fe enel mevla ve Sizin sahibiniz Allah'tır. Gerçek dost odur ne güzeldir o. Diyen, o ne güzel yardım eder diyen ayeti bir alim kendisi için yorumlayabilir mi? Tarikatı için yorumlayabilir mi? Mezhebi için yorumlayabilir mi? Denebilir mi? Ne güzel mezheptir. Hanefi mezhebi. Yazıklar olsun Şafii olana. Denebilir mi? Kur'an Resulullah ekseninde sallallahu aleyhi ve sellem toplanılmış olması bir ve beraber sayılmamız için yeterli değil mi? Bu işte öyle değil mi sorusunun Cevabı için bunu soruyorum. Nahl suresinin 125. ayetini Allahu Teala hepimizin okuyalım diye indiriyor. Vacadilhum billati hiye ehsan. Hiye ehsan. Kur'an ve iman gibi konularda bizimle ilgisi bulunmayan ehli kitaptan söz ederken Allah Teala ehli kitap yani İsa Allah'ın oğludur. Özeyr Allah'ın oğludur haşa diyen ehli kitap cehennem kütükleriyle mücadele ederken vacadilhum billati hiye ehsan en güzel en nazik sözle onlarla tartışın buyururken Allah. Ehli kitap hakkında hoca efendi veya şeyh efendi veya yazar bey efendi hazretleri kimsensen sen, sen? Bu ayet Yahudiler ve Hristiyanlarla tartışırken belki müşriklere doğru mecusilere tartışırken en nazik ve en ince yöntemi kullanmayı emrediyor Allah da. Seninle beraber hacc edip gelen, seninle beraber namaz kılan ama namazda senin elini bağladığın yere değil de başka türlü bağlayan, böylece dinden çıkmadığını senin de bildiğin birisiyle tartışırken bu tartışma temposunu ve ağırlığını neye göre belirliyorsun? Hangi Müslüman, hangi günahı işlerse işlesin, hangi mezhepten olursa olsun, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın eşi var diyen, melun bir Hristiyandan daha basit olabilir mi ya? Bu ayetin nereye koydunuz hoca efendi? Oraya giden talebeyi yurttan çıkarın derken sen nere koydun bunu? Toplarken Allah'ın emrettiği zekatı toplayıp kendi kafa yapına göre harcarken bu kuralı nereden koydun? Bakara suresinin 83. ayeti Wakulil Nasi Husn insanlara güzel konuşun Allah buyuruyor. Güzel konuşun. Bu güzel İnsanlar için, herkes için yani Müslümanın ağzı güzel konuşur. Karşısındakine göre değil, kendine göre konuşur Müslüman. Senin ağzın neye layıksa onu konuş. Onun kulağının neye layık olduğu değil. Ve kulûn husnen. Bunu nere koydun hoca efendi? Şeyh efendi bunu nere koydun? O filancalardandır. Radikaldir. Şucudur, bucududur. Derken nere koyuyorsun bu ayeti? Allah Mekke sokaklarını kirleten müşriklere hitap ettirirken Yahudi gibi bir kavimden söz ederken وَكُولُوا nasi husnan iyi konuşun insanlarla emir veriyor. Kafire gösterilecek gılzatı bile aşmış. Hatta kafiri gördüğünde ceket düğmeleyip beyefendi nezaket numaraları yaparken sen Müslüman'a hiç mi bırakmadın bundan nasip? Ve El Enfal suresinin birinci ayeti. Hoca efendilere de hitap etmiyor mu? Şeyh efendilere hitap etmiyor mu? Önünde mikrofonu olan ve insanları isim vererek itham eden, o bizden değil, o şundan değil, o ehli sünnet değil, o şuradan değildi isim isim karar listeler çıkaranlar. Fettakullahu ve aslihu zette bainikum. Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin sözü kim içindir? Sen kimsin? Nesin sen? Bu ayet Bedir mücahitleri için indi. Bedir ehli oldukları halde Aralarında tartışınca fattakullaha ve aslihu zate betweenkun buyurdu onlara Allah. Allah'tan korkun ve aranızı düzeltiniz. Sen Bedir ehli değilsin. Ümmeti Muhammed'den sıradan bir insansın. Senin ne ayrıcalığın olacak da Müslüman kardeşinle barışmak gibi bir derdin olmadığı halde iyi Müslüman olmuş olacaksın. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle Peki Müslüm'ün şu hadisi şerifine ne diyecek? Hocalar, hacılar, önderler, büyükler, ümmetin parçalanmasında ayrı ayrı kümelere bölünmemizde zarar görmeyenler. Küçük olsun bizim olsun düşüncesinin sahipleri. Şu hadise ne diyecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçtan, namazdan, sadakadan daha değerlisini size haber vereyim mi diye sorunca buyur ya Allah dendiğinde. İki kişinin arasını düzeltin buyurmuş. Perşembe orucundan, pazartesi orucundan, bütün nafile oruçlardan daha değerli iki küs mümini barıştırmaktır diyen peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'den nere gönderdin? Ve bunun ters tarafını da söyleyip size kökten tıraş edip kazıtan nedir söyleyeyim mi buyuru? Buyur ya Rasulullah Kökten kazıtmak ne demek? Kökten kazıtmak iki kişinin arasını açmak demektir buyuruyor. Gitti kökten kazınıyor. Ama sizin saçınızı saçınızı kökten kazımak değil, dininizi kökten kazımak diyorum. Haberiniz olsun buyuruyor. Bu hadisi şerifi duymadık mı hiç? Ve biz Hud suresinin ayetini ne zaman unuttuk? Ve lev sha rabbuke leca'alennas ummeten vahide ve la zaluna illa men rahime rabbuk ve lidalik halakhum ve temmet kelimatu rabbika le'amla cehennem min cenneti Allah dileseydi senin Rabbin dileseydi insanları hiç gruplara bölünmeyecek şekilde yaratırdı. Rabbin hariç, Rabbinin rahmeti hariç, böyle olmuyor ama, وَلِذَالِكَ <gülüyor> halakahum, Bu dünyayı biz grup grup olsun insanlar ve imtihan edelim diye yarattık. Bunun sonucunda da, cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Yani biz, her namaz için, abdest almak ve bunu 24 saat içinde 365 gün içinde ömür yaşadığımız sürece yapmak zorunda nasıl mecbur isek gaz kaçırdıkça abdest alacağız dişimiz kanadıkça abdest alacağız uyudukça bozulduğu için abdest alacağız diye nasıl iman ediyorsak ayrılık çıkaracak biz barıştıracağız kavga çıkaracak düzelteceğiz küsecek barışacağız diye bu dünyaya gönderildiğimizi Hud suresinin bu 118-119. ayetinden okumadık da ne zaman okuyacağız? Öyle değil mi? Hoca efendiler öyle değil mi? Büyük büyük laflarla ümmetin sahibi olduğunu düşünen insanlar olarak öyle değil mi Allah aşkına ya? Peki Kur'an-ı Kerim bize mümin kardeşler olmayı emrediyor. Tamam innemel müminune ihvetün diyor kimse çıkıp bana müminler kardeş değildirler demiyor demez kimse ama şunu ben sorguluyorum Allah namaz kılın buyuruyor namaz kılmayan cehenneme girecek diyor hiç kimse namazın altyapısı olarak bir daha tahareti itiraz edebiliyor mu? ben namazı kabul ederim ama taharet konusunu kabul etmiyorum diyebiliyor musun? Ben namazı kabul ederim ama abdest şartını kabul etmem diyebiliyor musun? Ben namaz kılarım ama setre avrete gerek yok, kıbleye dönmeye gerek yok denebilir mi? Namazı kabul etmezsin tamam dinden çıktın dinle ilgin yok. Namazı kabul ettikten sonra namazın donanımını kabul etmek zorundasın. Öyle değil mi hoca efendi? Öyle. Peki sana bir soru o zaman. Madem öyle müminler kardeştir buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kardeşliğin gereği olarak ikhfız cenaheke kanatlarını ger merhameti davran müminlere. Mümine hüsnü zan yap. Mümini affedeceksin. Mümine iyilik yapacaksın. Mümin nasihat isteyince nasihat yapacaksın. Mümine ince davranacaksın. Mümine karşı sabırlı olacaksın. Mümine karşı ihsanın olacak. Mümini en iyi yöntemle kendinden savacaksın, küstürmeyeceksin diyen Allah'ın emri, otomatik olarak devreye girmiş olmuyor mu? Yani mümin kardeşliği bu ümmette slogan mıdır sadece? İçi dolmuyor mu bunun? Oruç deyince, oruç diye bir imza mı atıyoruz biz, yoksa içini mi dolduruyoruz yemeyerek, içmeyerek, cima yapmayarak, gıybet etmeyerek, içi dolmuyor mu orucun? Bir tek Allah'ın, Kardeş olun. İnnemel müminüne ihvetun. Emri midir sadece? İçini doldurmasak da yerine gelmiş oluyor. İnnemel müminune ihvetun. Müminler kardeştir dedikten sonra Allah Teala ayet bitiyor mu? Fe aslihu beyne ahawaykum mu geliyor. Müminler madem kardeştir, barışı sağlayacak mısınız buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nafile oruçtan daha değerli, nafile sadakadan daha değerli, nafile namazdan daha değerli buyurmuyor mu müminlerin arasını barıştırmak için? Wattakullaha allekum turhamun. Mümin kardeşliğinizi barıştırırsanız, müminler barışırsa Allah'ın rahmetine erersiniz. Buyurmuyor mu hoca efendi? Bu ayet yeni mi indi? Zekat toplamayı, sadaka toplamayı Cennet müjdesini, cehennem tehditlerini okudun da bunu hiç okumadın mı Kur'an-ı Kerim'de? Kafiri tehdit eder gibi mümin filan tercihten dolayı oy kullandı diye veya utta filanca kafirle resim çektirdi diye vesaire bir sebep bulup Ebu Cehil'e bile söylenmemiş sözleri sen niye söylüyorsun mümin'e? Bu mudur müminin hakkı? Sen mi Allahu Teala'nın bütün yetkilerini aldın da? yani bundan sonra müminler senin elinde, senin kararınla mı cennete girecekler? Böyle bir şey var mı ya? Kardeşlerim, burada biz mümin olarak görüyoruz ki, şeytan aleyhillâne, bize alkolü alıştırmasına gerek kalmayacak kadar, bizi zinaya düşürmesine gerek kalmayacak kadar, bizi birbirimize düşürerek de Allah'tan koparabilmektedir. Çünkü Allah zinaya yaklaşan yollardan uzak durun buyurduğu gibi kardeşliği gerçekleştirin de buyurdu. Kardeşliği gerçekleştirmemize mani olan ne varsa o şeytanın bir tuzağıdır. Mümini hor görmek günah olarak yeter demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mümine üç günden fazla küsmek günah olarak yeter demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Ve de son sözü müminin malı, canı Namusu bu Kabe gibi değerlidir, dikkat edin demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mümine sövmek, mümini öldürmek gibidir buyurmuyor mu? Böyle demiyor muydu ya? Ey müminler birbirinize sırt dönmeyin, tartışmayın buyurmadı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Suizan etmek mümine caiz değildir buyurmadı mı? Müslümanın gıybeti, arkasından konuşulması kameranın önünde değil normal çay içerken konuşulması öldürüp etinden kebap yapıp yemek değil midir? ve li külli humezetin lümeze demedi mi Allah kaş göz işareti yapıp müminle maskaralık yaptığın için bütün bunlar şeytanın oyunu olduğunu bilmiyor muyuz biz? bilmiyor muyuz? Biz namaz kılarken acaba gaz kaçırdım abdestim bozuldu mu diye tereddüt ediyoruz da konuşurken gaz kaçırmıyor muyuz bunları yaparak? En yuhkra ahahu'l müslim Müslüman kardeşini hor görmek. Yani ne demek hor görmek? Bizden değil demek. Adam değil demek. Yanlış yolda demek. Bu kadar kolay mı bunlar ya? Biz görüşlerimiz farklı diye kalplerimizi de mi farklı tutacağız? Allah bizim görüşlerimizin farklı olacağını kendisi haber veriyor Hûd suresinde. Bir sakınca yok ki bunda. Kalplerimiz aynı bizim. Fıtratlarımız aynı değil ki bir olalım. Ne aynı yemeği severiz. Ne aynı uslubumuz var. Biz herhangi bir şekilde bir arada olmak zorunda da değiliz. Ama kalplerimiz aynıdır bizim. Yönümüz Kabe olduğu gibi. Hedefimiz Kur'an ve Allah'ın rızası olduğu gibi cenneti düşündüğümüz gibi ayakkabı numaralarımız hep aynı olacak demek ne kadar doğruysa bütün hepimiz tek başımıza bir alemin mezhebinden olacağız. Demek de bu kadar doğrudur. Bizim sorunumuz mezhebimizin olması tarikatlarımızın farklı olması değil o dediğimiz şeyleri dinin kendisi zannetmemizde sorun var. Bu da ne yapıyor kalplerimizi parçalıyor bedenlerimiz bir ayrı, o arada durabilir ama kalplerimiz parçalanmamalıydı biz farklı konuşabiliriz ama aynı şeye iman ederiz biz ters yönde oturabiliriz ama namazda Kabe'ye döneriz biz yumruklaşabiliriz de ama dinimizi yumruklaştırmayız dinimiz üzerinden değil hedeflerimiz üzerinden yumruklaşırız birbirimize kafir demeyiz birbirimize cehennemlik damgası vurmayız ben daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Onun yanlış yaptığını düşünüyorum deriz. Ve bundan da bir sakınca olmaz. Allah Ebu Hanife'ye rahmet etsin. Ne diyor? Benim düşüncelerim küçük bir yanılma payı olan doğru şeylerdir diyor. Diğer arkadaşlarınki de doğruluk payı olan yanılgılardır diyor. Dolayısıyla ortak bir boşluk nokta bırakıyor. Bu da kavga etmemeyi gerektiriyor. Kavga etmiyor böylece. Allah fikirlerimizin hareketli bir şekilde canlı olmasını istiyor. Ama biz bunun e, herkes düşündüğünü din haline getirip öbürünü sıfır doğru kabul ettiği bir dünyada ve bunun başını da alimlerin, hocaların, şeyh efendilerin çektiği bir zamanda e, biz Allah'ın rahmetinden e, bir kesinlikle e, baş, boşuna uğraşıyoruz. Bu sebeple ben genç kardeşlerime Allah rızası için bir mümin abileri olarak diyorum ki her üç sözünden biri o haklıydı bu yanlıştı onun sözü yanlış bunun sözü doğru diye. Birilerinin yaralarını karıştırmak bir, bir sürü kendisini büyütecek mesajlar vermek iki, bu, bu tür görüntü verenler üç, İnsanların ayıplarını konuşmayı ayıp kabul etmeyenler, itham edenler bunlar kesinlikle bu ümmetin birleşmesine engeldirler. Çünkü ayıp bizim tartışmalarımız, kavgalarımız bir ayıbımızdır ümmet içinde. Bu ayıbı gündem yapmak, konuşmak da ayıptır. Mümkün olduğu kadar bunun gizlenmesi lazım. Cenazede birleşebildiğimiz gibi, hacda birleşebildiğimiz gibi, iftarda birleşebildiğimiz gibi asgari düzeyde birleşmeli ve birbirimizi rahat bırakmalıyız. Elbette şeriatımızın düşmanlığı karşısında zaten din bütünlüğümüz yok. O zaman din ayrı. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in dışına çağıran gibi, ümmetin içinde farklı düşünceleri olanları düşman listesine koyulduğunda asla buna Allah'ın razı olmadığını anlarız. Ve deriz ki bizim vazifemiz nasihat etmektir, düzeltmektir. Düzenemezsek Allah'a bırakmaktır. Ve bu düzeltmede isim vererek, yönlendirerek, hatta ölümcül mesajlar göndererek kameraların, mikrofonların önünde yapılması söz konusu değildir. Böyle bir düzelme mümkün değildir zaten. Kaldı ki alimlerin, önderlerin başka önderleri çürütmesi sen çekil, burada ben kalayım mesajı vermek olduğu için bu ümmeti Muhammed'in düşmanlarının lehinedir. Ümmetin lehine asla değildir diye esef ederiz, ağlarız. Burada... Ee, Ümmeti Muhammed'in çocuklarını öbür Müslümanlara düşmanlık üzerine yetiştirenler Allah bilir ya kıyamet günü hiç rahat edemeyecekler. Hiç ya da rahat edemeyecekler. Ve Ümmeti Muhammed'in ön kısmında kasabasında şehrinde medyasında ön kısmında duran Müslümanların büyükleri kesinlikle tartışmalarını yapmalıdırlar. Hak batıl ortaya çıkmalıdır. Daha iyi, hakka daha yakın olan ortaya çıkmalıdır. Ama bunu küs, dargın numaralarıyla uzaktan ithamlarla yaptığımız zaman bunu düşmanlarımız kullanır. Dinimizin hayrına olmaz bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadisinde ne buyurur? İki Müslüman o ona küs, bu buna küs. O onu görünce suratını asıyor, bu bunu görünce suratını asıyor. Hangisi önce selam verip Barışı sağlarsa Allah'ın iyi kulu odur buyuruyor. Bu sıradan Müslüman için köydeki kavgayı önlemeye yönelik alimler de birbirlerine karşı ya sen küstün ben küstüm bari ben başlatıyorum bunu sen ister küs ister devam et Demi, deyip bu ilk hamleyi yaparak Allah'ın ecrini kazanan mümin olmalıdırlar bunun için çalışmalıdır müminler Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir dua yapıyor duasında buyuruyor ki Allah'ım kötü komşudan ve beni düşmana muhtaç edecek eşten benim başıma vebal getirecek çocuktan ve kıyamet günü azaba sebep olacak maldan sana sığınırım ve Rabbim Gözü beni gördüğünde kalbi bana beni hissettiğinde benimle ilgili olumsuz şeyler düşünen bir yanlışımı gördüğü zaman onu ayyuka çıkarıp gördüğü güzelliğimi gömen düşmandan da sana sığınırım diyor. Bu müthiş bir şey ya. Ne kadar müthiş bir şey. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok Dikkatimizi çekecek bir dua yapıyor. Bir dost ki, bir dost ki benim iyiliğimi görüyor, onu yok kabul ediyor. Hafif bir hatamı yakaladı mı, onu büyütüyor. Bu dost değil demek ki. Dost değil. Bugün ümmetimizin önünde duran bütün ulema, meşayih, ümmetimizin büyükleri bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra nasıl anılacaklarını merak etmelidirler. Merak etmelidirler. Yani bugünü yok bu dünyanın. Yarını da var bir de. Mezarın altındayken biz üç kişi beş kişi rahmetli çok iyi adamdı diyebilir. Ama Allah öyle insanların üç dediği beş dediğiyle hükmetmiyor kulları hakkında. Bugün bu ümmetin birliği için bir arada olması için gençlerin sadece Allah, peygamber ve şeriat ve ashab-ı kiram hedefinde büyümeleri için gene senin vakfında olsun ama bak ona itirazım yok gene senin tarikatında kalsın asla ve kata başka bir mezhebe geçmesin kabul ama öbür ümmetin çocuklarını düşmanı bilmesin biz böyle gidiyoruz onlar da öyle gidiyor cennette buluşacağız inşallah Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanında ne muhabbetler edeceğiz ayrı ayrı yollardan gidiyoruz desin bu ne güzel bir şey hepimiz aynı ekolün altında olmak zorunda değiliz ama bunu düşünemeyen, bu mantıkla bakmayan ümmetin sorumluluğunu taşıyanlar, ilim talebelerinden, hocalarından, şeyhına kadar e, kesinlikle kıyamet günü altından kalkamayacakları bir hesaba düşmektedirler. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz ama burada biz sadece hayretsin demekle paçayı kurtaramayız. Bu ümmet alimlerine emanet alimlerinin küçük hataları e, kesinlikle yani Allah'ın katında ağırdır alimin hatası başka bir şey söylemek istemiyorum Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyhi tabiinin büyüklerinden e, burada güzel bir söz veriyor diyor ki söz kullanıyor zulüm denen şeyin bir çeşidi de Mümin kardeşini en kötü kabul ettiğin hatasıyla anmandır diyor. Bu Müslüman 100 tane tavrı var. 94 tanesi mesela güzel şeyler. 6 tanesi de ona yakışmayan şeyler. Sen onun sanki 100 tavrı da öyleymiş gibi anıyorsun. Mesela sama namazı kaçırmıyor adam öğle namazda kaçırmıyor ama geçen gün maça gitti ve kindi kılmadı. Sen bunu toplumda namazsız diye anıyorsun. Ya, allah Allahu Teala artı eksi tartarak artısı iyi olanlar eksisi iyi olanlar diye değerlendiriyor. Bir mümin olarak biz nasıl tek bir yakaladığımız hata üzerinden bir Müslümanı ebedi cehennemlik gibi görürüz? Çünkü Müslüman'da esas olan hüsnuzandır. Hüsnuzan esastır. Ondan sonra biz hüsnuzan yapamadıysak eğer, hüsnuzanımızı yani onun hakkında iyi düşünmemi engelleyecek bir hata gördüysek ve gerçekten de öyle olduğunu incelediysek, suizan etmeme gerek yok. Ortada zaten bu yanlış derim. Allah'a bırakarım. Ahmet bin Hanbel ile Abdullah'il Hümeydi denen muhaddis beraber Ahmet bin Hanbel, Abdullah Abdullah'il Hümeydi o da Ahmet bin Hambel gibi birisi onun kadar meşhur değil İmam Şafii'nin dersini merak etmişler dersine gitmişler işte ne kadarsa saatlerce ders dinlemişler orada o dinledikleri dersten çıkarken Ahmet dönmüş demiş ki nasıl buldun yani bu Hoca, işte hocayı diyelim yani bizim uslubumuzla hocayı dinledik nasıl buldun demiş o da demiş ki işte şu şu cümleleri hoşuma gitmedi demiş yani pek uygun değildir İmam Şafii'yi tenkit ediyor dönmüş demiş ki ve Abdullah demiş yakışıyor mu ya demiş biz şu saatten şu saate kadar dersini dinledik ben de o hataları gördüm ama sen hata bulma adamı mısın demiş bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen hayrat sana demiş ya İmam Şafii savunuyor bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen demiş mesela diyelim öğle namazında gittiler ikindiye kadar İmam Şafii'nin dersini dinlediler hadis mi rivayet ediyor bir fıkıh meselesi mi Abdullah i̇l de sıradan bir alim değil ama Ahmet bin Ambel de sıradan alim değil ama İmam Şafii ikisinin de hocası durumunda Abdullah i̇l ve Ahmet Bukhari'nin durumundalar o nesildenler. Bu, İmam Şafi onların hocası durumunda. Doğal. Kur'an okumuyor bu. Kur'an da okusa tecvidinde bir iki hata çıkabilir zaten. Bu sözü bütün hoca efendilere soruyorum. Öyle değil mi hoca efendi diyorum. Öyle değil mi? Yani becerdin de on cilt kitabı olan bir insanın kitaplarından bir tanesinde bir paragraf yakaladın. Nasıl gerisini yok kabul ettin? Bu ne vicdan ya? Bu ne vicdan? İnsani bir değerlendirme mi bu? Bugün ümmetimiz, Ahmet bin Hamber'in bu sözünü, hocalar nezdinde de, bizim gibi sıradan, insanlar nezdinde de, çok düşünmek zorundayız. Hatta bunu o kadar kaybettik ki, dört çocuk, beş çocuk, belki altı tane çocuk doğurup önüne getirmiş, onlar şimdi oynuyor, büyüdü, bu çocukların annesinin hiçbir hayrını görmedim bu dünyada diye bir erkek Müslüman olduğu halde silip süpürebiliyor. O mantıkla yaşadığı için insanlar da bir aleminde bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir şeyh efendinin bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir yazarın bütün gayretlerini, bütün mücadelesini yok kabul ediyorlar. Filan gün şöyle dedi. Yahu ben dinden çıktım. Eski insan değilim mi dedi bu? Hayır. Burada büyük bir adaletsizlik var. Muhammed bin siir'in rahmetullahi aleyhi ne diyor? Bu bir zulüm diyor. Bu bir zulüm çeşidi. Yani Müslümanın sadece yakaladığın tek arızalı noktasını onun hayatının tamamı kabul etmen bir zulüm çeşidi. Ahmet bin Hanbel bunu yakalamış. Ailemizi böyle hareket ettiriyoruz. Ortaklarımız hakkında böyle konuşabiliyoruz. Arkadaşlarımız hakkında böyle konuşuyoruz. Madem bu bu kadar kötüydü. Yıllardır hainlik yapıyordu. Sen 20 senedir niye arkadaşlık yaptın bununla o zaman? Şimdi mi aklın başına geldi? Demezler mi insana? Melekler demez mi? Böylece de başımıza ne geliyor? Birisinin yüz potansiyel çalışmasından mesela iki tanesinde sorun var bunlar Allah'ı haşa inkar ettim şeklinde değil eğri çizgiler bunlar şimdi biri geliyor onun 98 çalışmasını yok kabul ediyor o iki çizgiyi al aşağı ediyor sanki Adem aleyhisselamdan beri ondan daha büyük hata yapılmamış gibi alıyor şeytan öbürüne Yahu seni uyardılar gel istiğfar et bundan diyecek hali yok ne diyor Hasetçi herifler, benim bu keşfimi çekemediler demek ki diyor. Ondan sonra ömrünün geri kalan kısmını o eğri çizginin doktorası üzerine geçittiriyor şeytan. Onu o bir sürçü lisan olarak söylemişti. Bir sene sonra beş sene sonra bakıyorsun o sürçü lisan olarak ağzından çıkan şeye iman etmeye başlıyor adam. Bunun sebebi onu o duruma getirenlerdir. Peki biz hata düzeltmeyeceğiz mi? Düzeltmeyeceğiz olur mu? فَاسْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ Allah'ın emri Kalkacağız, gideceğiz Selamun aleykum ve Biz böyle bir yanlış gördüğümüzü zannettik Çabuk bize çayımızı getir Hem bu meseleyi görüşelim diyeceğiz O da diyecek ki O gün çok yorgundum İşte dikkatimden kaçmış üstüne esre okumuşum Allah affetsin diyecek size çay yetmez bir de tatlı ısmarlayayım ya Allah razı olsun iyi ki ikaz ettiniz beni diyecek müminlik böyle bir şey Ömer radıyallahu anh'ın karşısına böyle çıktılar Ömer masum değildi Ali radıyallahu anh'a sen bu ayeti yanlış tefsir ediyorsun dediler yahu ilmin kapısı Ali radıyallahu an vay bana itiraz etmek ha demedi ki demek öyle ben yanlış hatırlamışım dedi İnsanız birilerimiz kendisini, e, çok melekleşmiş zannedebilir, yanlış insanız, kökten insanız hepimiz hem de, hata yapabiliriz, edebiliriz, bugün, ümmeti Muhammed'in hocaları, alimleri, mütefekkirleri, bu düzeyi yakalayamadıktan sonra, sıradan Müslümanlardan, haçta, Afrikalılara hakaret etme, nasıl diyeceğiz biz? Top oynayan gençlere, aman aman böyle olmaz birbirinize haksızlık yapmayın nasıl diyeceksin sen ciddi bir yuvarlanış içerisindeyiz alimlerin savrulduğu bir toplumda müslümanlar helak olmuş demektir zaten ama gel gör ki bu sözleri dinledikten sonra yani bu uyarılar kulağına gittikten sonra bir alim ha Bak demek ki herkesin benim emrime girmesi gerekiyordu. Nasıl anladılar bunu ya? Diye anlıyorsa söyleyecek bir söz yok. Ama alimler de Sırat Köprüsü'nden geçecek. Öyle değil mi hoca efendiler? Velhamdülillahi Rabbil alemin.